Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dayız. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Bu hafta D harfindeyiz. D'de de delille işleyeceğiz. Hemen hızlı bir giriş yapıp TDK sözüne bak bakalım. Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan Mecnun. İkinci olarak da mecazi anlamı var. Davranışları aşırı ve taşkın olan çılgın. Üçüncü olarak da mecazi yine aşırı derecede düşkün. Hani dinden bilirsin işte erkek delisi, kitap delisi, yani. kadın delisi gibi. Sende de bir şeyler olacaktı. Evet bende gene şeytanın sözlüğü var Ambrose Beers'in. Ee, delinin tanımını vermiş önce Beers. Başkasının deli olduğu fikrinde saplanıp kalmış olan kimse demiş Beers. Hı -hı. Bir de delilik tanımı var. Dikişli yüzü, aklı başındalık olan parlak ve gösterişli bir düşünsel kumaş. Delilin tabiatı her şeyi bilen kişiler dışında hiç kimse tarafından tam olarak bilinmemektedir. Evet, Biraz da tarihine bakalım. Tarih deyince Delilin Tarihi adlı bir kitap var biliyorsun meşhur Foucault'un. Burada ilginç ayrıntılar var. Kalın. Böyle. Evet kalın. ...Foucault'un kitabı kalın olmakla birlikte aslında birçok e, anlamda sap, saptamaları var... ...sosyolojik olarak, psikolojik olarak, tarihsel olarak. E, ben birkaç anekdurda değineceğim. İşte deliliğin tarihinde birinci ayrımda Stultifera Navis diye bir bölüm var. Deliler Gemisi adı, e, adın geçiyor. Bu Deliler Gemisi anlamını e, e, içeriyor. Latince bu. Ee, ...özellikle Almanya'da... ...delileri kentlerden uzaklaştırmak için... ...bu gemilere bırakıyorlar Didemci hmm. Avrupa kentleri bu deli gemilerini... ...kendi limanlarına yana <gülüyor> yanaşmalarını... ...sıklıkla görüyorlar... ...yani bir dışlama söz konusu... ...vardığımız hmm. hani sözcüklerden bir tanesi... ...bir de ikinci ve üçüncü ayrımlarda... ...büyük kapatma ve ıslah dünyasından bahsediliyor... ...delilikle ilgili değil sadece... ...hani kapatma durumu ve ıslah edilme durumu... ...burada dilenciler, tembeller... Kopuklar, sefihler, sakatlar, suçlular, yoksul yaşlılar ve yoksul çocuklar da. Hatta etcinseller de. Yaşlılar, çocuklar. Evet, falcılar, sihirbazlar, kahinler, hmm. simyacılar. Büyük bir kapatma ve ıslah edilme e, durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Ayrıştırmaya hep mey gelmiş Evet, de, yani. malum Egemenler her dönem ya da akıllılar tırnak içerisinde <gülüyor> bu tip yaptırmalarda bulunmuşlar. Dördüncü ayrımda bir delilik deneyleri kısmı var. Burası çok ilginç sevgili dinleyiciler. Londra'da Bethlehem diye senin de notlarında var galiba bir hastane var. Ha, evet. Ay çarpmasına uğrayanları bu dengesizi ifade ediyormuş. E, denilen kişilere tahsis ediliyor burası. Ay çarpması. Evet ay çarpması. E, Bethlehem'de 1783'ten beri hekimlik yapan T. Monro diye bir hekim avam kamerasına soruşturma komitesine... Nasıl bir uygulama yaptığını anlatırken ilginç bir cümleler sarf ediyor. Bunu paylaşmak istedim. Hı hı. Hastalara havanın durumuna göre en geç Mayıs sonunda hacamat yapılmalıdır. Hı. Bu aralar yine sık sık karşılaşıyoruz hacamatla. Evet. Hacamattan sonra haftada bir kere kusturucu ilaçlar alacaktır hastalar. Bundan sonra müsille onların içlerini boşaltırız. Ay yazık alttan üstten kanla. Bunlar evet. benden çok öncesinden beri uygulanmaktadır ve bana babam tarafından öğretilmiştir. Daha iyi bir uygulama bilmiyorum. Ben de bu Bedlam'la ilgili küçük bir not var. William Hogarth'ın 18. yüzyıl resimlerinde bu Bedlam Hastanesinin hı hı. çeşitli böyle gravürleri var. Meraklı olanlar Hogarth resimlerinden o dönemin akıl hastanesi resimlerine ulaşabilirler. Bir tane daha var Bedlam'le ilgili. Bu çok ilginç. 1815'te bile her pazar işte bu işte delileri, çılgınları diyeceğimiz yine içerisinde bir peni karşılığında gösteriyorlarmış. Şov. Teşhir ediyorlar evet. Sakallı kadın. Hatta bir dönemde Fransa'da varmış böyle bir şeydi. Onu da söyleyeyim sana vereceğim. Bugün Ben daha çok konuşuyorum sanki. Sen Nehri'nin sol kıyısındaki Burjuvalara, sen Nehri'nin sol kıyısı burjuvalar anlamı taşıyan bir... ...tanımlamayla e, tan, tanıtıyorlar ve hani e, bir, bir dönem pazar eğlenceleri olarak e, teşhir edilen delileri görmeye giderlermiş. Teşhir, evet. hmm. kelimeler de böyle öne çıkmaya başladı. Hmm. Ya e, şöyle aslında senin bu e, verdiğin örneklerden de baktığımız zaman sanki zaman içinde bir şey var gibi... E, belli bir yüzyıla kadar yani 17. 18. yüzyılda e, sanki artık psikoloji, psikiyatri, e, hı hı. bilim dalı haline geliyor. Hastaneler, ilaçlar, belli tedaviler evet. başlıyor. Ama bunların nasıl şeyler olduğu çok sorgulanır vaziyette evet. örneklerine bakarsak. E, bir yandan da daha eski yüzyıllarda bir dışlama var. Bu dışlamanın dışında tam bunun tersi bir e, kabul ve içinde ba barındırma da var sanki. Hani köyün delisi gibi içinde yaşıyor. Bazen hı hı. onu kahin ya da kutsanmış bir kişi gibi kabul. Hı -hı. E, tanrılardan ya da bilinmez yerlerden bir takım haberler verdiğine inanılıyor. Hı -hı. Ya da tam tersi bir biçimde e, kurban Hı -hı. ediliyor, alay ediliyor, kötü şeyler geliyor başına. E, sanki bu eski yüzyıllar çok ilkel şeyleri barındırıyor gibi görünürken... ...bilim haline geldikten sonra aslında bu yalıtma, dışlama e, bir binanın içine kapatıp... ...başka insanların onlara e, doğru bildikleri tedavileri uygulama hali de... Pek değişmiyor başlık değilse bile. Burada Gündüz Vassaf'ın cehenneme övgüsünde bir bölüm var. 20. yüzyıl delileri artık özgür değiller diye. Oradaki bir cümle hoşuma gitti. Hı hı. E, aynen okuyorum. Neyin delilik sayılacağını devlet tarafından tedavi ruhsatı verilen resmi şifacılar... ...yani psikiyatristler belirliyorlar artık. Deliler deliliklerinin özgürlüğünü yitiriyorlar demiş... Ve ee, buradan da e, gene e, Vastaf'ın bir yaklaşıma e, benim ilgimi çekti. Sanki bu psikoterapiste giden kişiyi bir yarışa katılmış yarış arabasına benzetmiş. Yağlama servisine teknik bakıma böyle girerler ya hızlıca. Ee, o kadar acımasız mı ya? <gülüyor> ya? O öyle acımasız ama bir yandan da sanki aynı bu araba gibi o yarışı hiç asla sorgulamıyor kişi. Ee, sorgulayan kişi psikiyatrist tarafından sorgulanıyor. O yarışta tabii hayatın kendisi o korkunçluğu, acımasızlığı ee, ama e, sınıflayarak, hastalıkların adını koyarak e, modernleştikçe başka bir hal alıyor. Hastalık deyince benim de aklıma böyle çok ilginç hastalıklar geldi Didemciğim de evet değil mi? Pa Paranoyak mıydı kitabın ismi? Onda Paranoyak çok... diye bir <gülüyor> kitap. İşte <gülüyor> NTV yayınlarından çıkan Dick evet. DiClaudio diye bir yazarın e, ruh sağlığından şüphe duyanların el kitabı diye bir kitap. Burada birkaç tane hastalık var. Bunları hani tanımlanmış hastalıklar içerisinde bir bakalım neymiş? Mikropsi diye bir şey var. Alice Harikalar diyarında sendromu deniliyor aynı zamanda. Hmm. Lillip, Lilliput görüşü makropsi diye de geçiyor. Buradaki tanı mikropside mikropsi sendromundan muzdarip olanların gerçeklik algılarında korkunç çarpıklıklar meydana geliyor. Bunlar neler olabilir diye düşünürken nesneler tanrı vergisi boyutlarını ve dokularını yitiriyor. Hı -hı. Rastgele küçülüp büyümeye başlıyor. Ben şu an sana bakarken böyle bir büyüyorsun, küçüyorsun, <gülüyor> küçülüyorsun di Kendi Hı -hı. uzuvlarınız bile bu değişimden nasibini alıyor mesela. Çok uygunmuş. Öyleyse harikalar diyen. Yani. Bir şey de içmeye gerek yok <gülüyor> yani. Orada <bu> içer ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey evet içmeye gerek duymadan. E, frego, fregoli sendromu diye bir şey var. E, bu bozukluktan muzdarip olanlar genellikle hayatlarındaki birine kafayı takıyorlar. Ve o insanı her yerde görüyorlar. Gördükleri herkes o insan olabiliyor. En ufak bir benzerlik olmasa bile. Fakat onlar o kişinin kafayı taktıkları insanı kılık değiştirmiş hali olduğunu da... Tah yürekten inanıyorlar. Nasıl, yani şimdi mesela Ömer var e, kayıtta. Ben Ömer'i de sen zannediyorum. Aa, evet. Dışarı çıkıyorum. Dışarıda top oynayan çocuğu da sens. Öyle mi? Evet maalesef Aa. öyle. <gülüyor> Ay çok ilginç bir başka var mı böyle? Bir de Kotar sendromu diye de bir, e, bir sendrom var. Bu da hani çok ilginç. Artık öldüğüne ya da artık var olmadığına veya bedeninin evrene dağılıp artık duygun olmadığına inanmak. ...yaşadığı halde... ...öyle olduğunu düşünüyor... Evet, ...çok ilginç... ...gerçekten ilginçmiş... ...peki o zaman... E, ...ben de sana diyorum ki... ...hangi psikiyatri... ...hangi psikoloji Kerem... ...bir sürü şey konuştuk... E, ...hastalık adları verdik... ...bir takım tedavilerden bahsettik... Artık yeni yüzyıla girdiğimizde e, her şeye doğru bir yaklaşımla yaklaşan bir e, psikiyatri mi var? E, ben de araştırdığım kaynaklarda e, şöyle şeylerle karşılaştım. Alper Asanoğlu'nun Bir Terapistin Arka Bahçesi kitabında bazı güzel şeyler var. Orada Divana Uzanmış Ruhun Arkasında Kim Var başlıklı yazı. Bütünüyle Freud'u ele alıyor. Zaten Freud'suz bir Deli başlıklı program olamaz. Her şeyin temel referansı gibi e, sanki Freud e, atomun çekirdeği gibi. Fakat Freud'un da böyle bir dehasına hayran olup ona çok bağımlı olanlar var. Evet. Bir de tam zıttı e, neredeyse nefret eden e, belli bir eziklikle hatta e, Hasanoğlu'nun yaklaşımına göre onu reddedenler var. Bir nefret ...aşk ilişkisine benzetiyor e, Freud'a yaklaşımı... ...hatta böyle Adler, Jung gibi e, bilim adamlarının Hı -hı. yaklaşımlarını da aynı şekilde... E, ...şimdi bu durumda mesela bu Freudian yaklaşımın karşısında daha davranışçı bir psikoterapi var... ...bambaşka evet. bir e, bakış açısı... ...keza e, bir biyolojik akım var... ...hastalıkları e, belli e, hormonlara, vücuttaki biyolojik yapıya bağlayan... ...bir de sosyal faktörlere bağlayan bir yaklaşım var... Gene Hasanoğlu'nun kitabında e, Batılı Psikiyatri Doğulu Bireye Ne Verebilir? başlıklı yazı hayli ilgimi çekti. Seninle paylaştığımızda sen de bayağı bir beğenmiştin bu yazıyı. E, Bambaşka kültürler var dünyada diyor e, Hasanoğlu ve ee, işte bir İsviçreliyle bir e, Iraklıyı bir e, İtalyanla bir Japonu e, kültürleri yaşantı tarzları e, aileye bakışları Hı -hı. açısından o kadar farklılar ki nasıl kategorize ediyoruz nasıl Çünkü... tedavi edilecek nasıl tanı konulacak değil mi farklı Aa, kültürlere çok, göre bir de şey yani bu psikiyatri hatta tanım şöyle verilmiş beyaz şehirli erkek orta sınıf burjuva için yaratılan bir psikoterapi var en azından bu Hı -hı. 19. yüzyılı itibariyle fakat ee, o böyle kalıp bir biçimde bütün dünyadaki her türlü e, insana yaklaşımı olaya uygulanmaya çalışılıyor. Evet, Ve gene hangi psikiyatri e, sorusuna gidiyoruz biz buradan? Böyle bir psikiyatri var mı? Sanki bunu sorgulayanlar vardı. Antipsikiyatri hareketi var 1960'larda işte özellikle Londra'da çok hani bilindik bir hareket. E, psikiyatri karşı tavırları var. Bunların içerisinde bir doktor var ilginç. İşte e, 1976 yılında Franco Bazakli adlı bir doktor var. 71'den beri yönettiği Trieste'deki San Giovanni Hastanesi'ni kapatıyor adam. Hastaneyi kapatıyor ve onu var eden düşünceleri de gömüyoruz diyor. Akıl hastanesi baskıcı ve işkenceci bir tecrit kurumudur. Eee hmm. hastanedeki 123 hasta şehirde küçük dairelerde yaşamaya başlıyor ve şehirdeki sağlık merkezlerinden yararlanıyorlar. Hmm. Hastaneyi kapamadan önce salınan bir hasta tüm aile bireylerini öldürüyor. Tedbirsizlik, cinayete sebep vermeden ötürü doktor yargılanıyor. Ve? Hatta meşhur kişiler savunmasına katılıyor. Sartre, Chomsky, David Cooper gibi kamuoyunda büyük bir yankı oluyor. Ve hani basaklıya suçsuz bulunuyor sonrasında. Hmm. Bu doktor elektroşok deli gömleği giydirmiyor. İşte bir karşıt bir durumu söz konusu. Sorgulayıcı bir adammış. Evet. Bunlardan bahsederken bir de şarkı arası verelim artık diyorum. Verelim. Masar Fuat Özkan'dan. Deli deli, deli deli. Bak kim geliyor, görüyor musun? İşte bir deli halinden belli. Deli deli. Küpeli. Deli deli kulaklar kübeli, bizlerin bizlere oyunu bu. Deli diye kesip atmak için kolay yolu, bunun bir başı sonu yok mu? Sebepsiz sonuç olur mu? Deli deli. Başı sonu yok mu? Sebepsiz sonuç olur mu? Deli deli deli deli Yolladılar onu Avrupa'ya. Avrupa, Avrupa. Kendi yolunu bulmaya. Derken bir gün iki yıl sonra bir de küpeta. Deli kulaklar Açık radyodayız. Biraz yarım kaldı antipsikiyatri hareketi Didem'ciğim hı hı. ve sevgili dinleyiciler. Özgürlükçü bir doktor vardı. Evet Basaglia, Franco Basaglia. E, hastanelerden bahsederken buraya zorla kapatılmış hastaları gönüllü hastalar yapmak istiyorduk. Akıl hastalığı diye bir şey vardır diyor. Ancak çok kalabalık bir grup var ve onlar son derece düzgün davranış içindeler. Tek suçları fakir olmak ve yok sayılmak. Basakli ömür boyunca mücadele ediyor, özellikle akıl hastalarının öteki vatandaşları aynı öteki vatandaşlarla aynı haklara sahip olma, olması için. Yani ne kadar güzel aslında. İşte bizim baştan beri bahsettiğimiz bu ayrıştırmacılığın dışından bakan bir adam. Yani evet. kabul ediyor tabii akıl hastalığını ama çok hoşuma gitti. Var mıydı başka Basakli ile ilgili bir şey? Ben de e, kolektif delilik, travmalı toplumlar diye bir başlık e, Hı -hı. çıkardım çalışırken. Gene Gündüz Vassıf'ın cehenneme övgüsünde aynı bölümde e, bu başlık altında, kolektif delilik başlığı altında aslında e, tarih içinde büyük... E, ...insan topluluklarının topluca çılgın e, bir hmm. karara vardıkları e, bazı vakalardan bahsediyor. E, Sovyet ve Fransız ihtilallerini de bunun içine katıyor. Çünkü hmm. bir Neden? rejimden öbür rejime e, geçilirken hmm. sanki e, siyasal görüşe göre bazı noktalarda olumlu gibi bile görünse... gene başka bir baskı e, ve dikta rejimine topluca geçip gene bir türkörlüğün devam ettiği topluca... ...tavırlar bunlar. Hı hı. Ee, daha iyi anlayabildiğimiz örneklerden biri... ...tabii ki bu üçüncü rah... ...Alman Nasyonel Sosyalist Partisi ve sonra Hitler'le beraber ilerleyen büyük faşizm var. Ama ne kadar büyük kalabalıkları, nasıl inançla destekledikleri düşünüldüğünde... ...bir toplu delirme var gibi. Keza Amerika'daki bu komünist avında, McCarthy dönemi, cadavındaki Büyük kalabalıkların e, peşinden gitmesi e, bu yaklaşımın. Sonra gene Alper Asanoğlu'nun kitabına dönüyorum. Başka bir şeyden bahsediyor. Bu günümüz insanına baktığımız zaman bir çoklu ruh sendromu söz konusu denilebilir. Multifreni diye bir şey var. 50'li yıllarda diyor belki nörotik bir kişilik olarak kabul edilebilecek bir şey bu. Yani birden fazla davranış, tepki gösteren insan birden çok daha fazla yani onlu sayılarda belki. Ama bugünün insanı 20. 21. yüzyıl artık sonuna gelindiğinde birbirinden o kadar farklı toplumsal rollere bürünüyor ki gün içerisinde kişi... E, sayısız uyaranla karşı karşıya her birine karşı bambaşka davranışlar geliştiriyor. <gülüyor> bir tür ruh hastası gibi hepimiz, hepimiz yani. Ettiği şeyler. E, ama artık bugün sanki bu bir şey e, olumlu uyum gösterme davranışı gibi. E, Hı -hı. E, aynı zamanda e, tabii günümüz Türkiye'sindeki müthiş ayrışma ve sebepsiz düşmanlıkları düşündüğümüzde de e, bu toplu kolektif e, travma ve delilikleri Hı -hı. düşünmek mümkün. Bir de askeri psikolojiyle ilgili bir şeylerle karşılaştım Vastaf'ın yazısında. Hani orduları ve askerleri daha etkili öldürebilsinler diye of of of. yetiştiren bir psikoloji var aslında. Ee... Film var Full Metal Jacket. Evet. Orada çok ilginç bir çavuş vardı hatırlarsın. Evet. Çok etkili bir filmdir Full Metal Jacket. <gülüyor> Bizde de askeri psikoloji dedin de aklıma Osmanlı ordusunda deli başlar var. Başı bozuklar. Bunlar bir öncü kara askerleri biliyorsun Dindem'ciğim. Hmm, evet. Eğitimleri esnasında evet, evet. mermerleri elleriyle döverek çok güçlü el ve kol yapısına sahip oluyorlar. Düşünebiliyor musun? Bunlar da hmm. genellikle delilerden seçiliyor ve askeri hareketlarda en önde giderek e, insanları tokatlama suretiyle hmm. e, savaşta rol alıyorlar. Hatta Osman Tokadı'nın oradan geldiği söyleniyor falan. Böyle bir şekli. durum var yani. Çok enteresanmış. Bir de hani bizde bizden girmişken bir de mizahta, sinemada, Türkiye'de hani e, delilik nasıl işlenmiş bir bakmak istedim. Birkaç örnek var aslında Türk sineması ile ilgili. Hı. Türk sinemasında Kemal Sunal'ın kart, oynadığı, Kartal Tibet'in yönettiği e, Deli Deli Küpeli diye bir film var bilirsin. Hı, şarkımız gibi. Hı, evet. Akıl Hastanesi'nden kaçıp bir kasabaya giden iki deli kaymakam ve hakim sanılıyor. Hatta sen galiba Gogol'un övgüsüne... Evet, öyküsüne... üretişine benziyor. Orada deli değilse bile bir kandırma üzerine kurulu kişilerin... Evet. evet, oradaki tüm sorunları çözüyor bu deliller. Burada hem bir deliliğe övgü söz konusu, yani bir de siyasi bir mesaj var alttan alttan anladığım kadarıyla. Çünkü hani akıllar şimdiye kadar hiçbir şey de. Delilere kaldı gibi. Sonra son dönemde çok bilindik filmlerden bir tanesi olan Vizonteli'de e, Yılmaz Erdoğan'ın oynadığı Deli'ye mi karakteri var biliyorsun. Ha, mucit Deli. Evet Mucit. Evet. O daha çok böyle çılgın Deli'ye giriyor. Yani o dilini çıkaran Einstein ha. fotoğraflarından bildiğimiz. Bir de Deve Kuş Kabaret Tiyatrosu'nun Delileri var. İşte ha, evet. Zeki Metin İkilisi'nin hani. Çok izlenirdi bir ara. Gölge Oyununda Tutsuz Deli Bekir karakteri var biliyorsun. Kabadayı. Ya burada hani Deli değil de hani bu daha çok gelgit akıllı. Çılgın yine rınak <gülüyor> içerisinde. Evet, bir sürü öyle kelim var, çılgın, manyak. Evet, bir de, de miz, mizahtı da e, çok kullanılmış. Deli adlı bir sürü de, e, dergi var, i̇şte Deli mizah dergisi var işte. 1991 yılında haftalık olarak yayınlanmış. Sloganı halkın işine gelen dergi. Diye. yazar çizerler içerisinde hepimizin bildiği Can Barslan, Gani Müjde, Metin üstünde Kemal Kenan Ergen, Derya Sayın gibi isimler var. Arıza diye bir mizah dergisi var. Hmm. 2001 yılında çıkmış Hasan Kaçan yönetiminde. Şizofren diye bir dergi var. Deli Defteri var. Le Manyak var hepimizin bildiği. Evet. Deli Dolu diye bir dergi çıkmış 2009'da. Ya biraz şey gibi şunu düşündürdü bana bu sanki bir, bir mizah delilerin işi gibi bir şey. İkincisi de sanki böyle gerçeği söyleme deliye has bir özellikmiş gibi. O söylediği zaman biraz daha kabul edilebilir oluyor. E evet, çok anlamlı bir şeydi her Twitter'da, zaman değil mi? Twitter'da Facebook'ta falan da öyle bir deli tipi var. Deli samimi miydi yalnız söylemeyeyim ona söyletiliyor bir her şey. Bende de birkaç film var. Çok, çok bilinen, anılanlardan biri Guguk Kuşu, Jack Nicholson'ın stiklediği karakter. Hayli etkileyici. Yani Girl Interrupted diye daha çok tanıyoruz ama Aklım Karıştı diye Türkiye'de çevrilmiş Angelina Jolie'nin hatta ödül kazandığı film. Hı hı. Kitaplar var. Aziz Nesin'in Deliler Boşandısı, Hüseyin Rahmi'nin Ben Deli Miyim ee, bir yandan bir ara çok moda olmuştu bize bazı kitaplar böyle moda olup okunuyor sadece Erwin Yalom zaten kendisi de psikoterapist Sait Faim bir sözü var dedi Ha evet ona geçeceğim dur şu Erwin Yalom'un kitaplarını bir söyleyeyim ee, işte Divan Aşkın Cellad'ın içe ağladığında hı, evet. e, gibi e, Ayfer Tunç'un Bir Deliler Evi'nin Yalan Yanlış Tarihi gibi hı hı. kitaplarla bayağı bir e, kitapla da karşı karşıyayız e, Sayit Faik'in sözü evet Sayit Faik haritada bir nokta öyküsünü böyle bir cümleyle bitirir e, büyük bir haksızlıkla karşılaşır olay anlatılır ve öykünün sonu yazmasaydım deli olacaktım diye biter belki yazıp deli olmaktan Sayit Faik kurtulur ama psikiyatriyle boşu dertte bazı sanatçıların notu almıştık seninle evet. çok hani meşhur bilindik işte ustalar var Sylvia Plath gibi Hemingway Nietzsche Van Gogh, Edward Munch, Munch, aha, Munch diye Munch, telaffuz ediliyormuş. Ben de, de Norveç'e gittiğimde öğrenmiştim. Öyle öğrenmiş mi peki? <gülüyor> <gülüyor> Virginia Woolf, Gauguin, John Nash gibi isimler. Hı -hı, Jackson Pollock Muzlar falan. Muzlar olmuşlar, evet. evet. Jackson Pollock gibi. Bazı roman kahramanlarında da <gülüyor> e, bu tür e, tanılar... ...daha doğrusu bununla ilgili bazı yazılar var... ...ben de Ali Akay'ın böyle bir sempozyumuna katılmıştım... Hmm, e, ...onun da konuk olduğu edebiyat ve delilik diye... ...mesela Mobidik'teki Kaptan Abın bu obsesif çok takıntılı e, olarak bu balığa takmış olması... ...hikayesi <gülüyor> keza Don Kişot başlı başına incelenebilecek bir kahraman... ...yağlı Ermenilere karşı... ...evet... Ee, sonra otomatik portakaldaki Alex tipi keza ee, Bir de Proust'un bu kayıp zamanın Peşindesinde Proust'un kendisi Aslında o kadar takıntılı Bir biçimde kadının peşindedir Ve aslında kendini sevmeyen bir kadını Kendisini seviyor zanneder ki hmm. e, Onu da erotomani Yanlış hatırlamıyorsam evet. diye bir rahatsızlığa e, Benzetmişti Akay Böyle. Böylece geldik sonuna. Ilgili. Evet söyleecek daha başka şeyler de var ama süremiz yetmiyor, süremiz yetmiyor. Ee, haftaya görüşmek üzere diyeelim İyi haftalar dileyelim hoşça kalın hoşça kalın